Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala rasulillahi ve ba'd. Men kana lehu khaymun sâimetun zhukurun au inâsun, au inâsun, fein şâ'a an kulli ferasin dinâran, ve in şâ'a qawwamaha ve an kulli mi'ete iddirha min khamsetet rahime. Efendim, Kimin? hayli saimesi olursa yani altı aydan daha fazlasın merada otlayan atı varsa zükurun ve inasun bu atlar neden oluşuyor? Ee, dişi inas zükür erkekten oluşuyor ev inasun sadece ya da bunlar nedirler? dişi atlardır Fe inşa, şimdi böyle saime olan dişi atlarınız var veya karışık dişi erkek atlarınız varsa Nasıl vereceksin zekatı? فَاِنْ شَاءَ اَعْتَى عَنْ كُلِّ فَرَسٍ Dilerse her bir at için bir dinar zekat verir. Ama Ebu Yusuf'la Muhammed'e göre At'ta ne yok? Zekat yok değil mi? At'ta zekat yok. Ama Ebu Hanife Rahimullah خُذْ min اَمْوَالِهِمُ Sadakaten ayetin esas alıyor Tevbe suresindeki ayet-i kerimeyi. Dolayısıyla onların mallarından sadaka al bu mutlak olduğundan el mutlaqu yutlak ala itlaq diyoruz bütün mallardan alınır diyor dolayısıyla attan da alınır diyor Ebu Hanife Rahimullah. bir ata bir dinar verir ve in sha'a qawwamaha ve a'ta an kulli 200 dirhemin de rahime dilerse onu kıymetini çıkarır ne kadardır bu at der onun kıymetini belirler sonra 200 dirhem üzerinden 5 dirhem verir. 200 dirhem neyin nisabıydı? Gümüşün değil mi? 200 dirhem ne kadara tekabül ediyordu? 600 grama tekabül ediyordu. Efendim bu atlar ama Ebu Hanife'ye göre de yine yük taşımak için, binmek için olmayacak. Binmek için veya ticaret için olmazsa böyledir. Bir atta bir dinar verir diyor böyle olmazsa e, bunlar e, bir ata e, bir dinar zekat verir ama İmameyn ne diyor atta zekat yok diyor atta zekat yok diyor, zekat yok, diyor İmameyn peki ve la zekate fil bigali vel hamiri bigal katır katırda zekat yok eşekte onda da yok değil mi fil في العوامل والعلوفه peki eşeğiniz hatırlınızda yok da efendim atınız şey olsa yani e, ولا في العوامل demek ma uidd lil ameli. yani başta söylediğim gibi çalışmak için çift sürmek için yük taşımak için sakladığınız atlar varsa bu atlara da zekat yok avamil olanda والعلوفه alufe yani saimenin zıddı, altı aydan daha fazlası ahırda beslenen e, atlarınız varsa bunlara da yani yük taşıyanlar var veya ahırda beslediğiniz atlar, altı aydan daha fazla beslediğiniz atlar varsa bunları da zekat yok. Ebu Hanife'ye göre, zaten İmameyn'e göre hiçbirinde yoktu. <gülüyor> Efendim fuslan nedir? Deve yavrusu e, Humlan Hamel kelimesinin çoğuludur O da nedir? E, Es-sagiru Koyun yavrusudur Yani humlan nedir? Kuzu Wal e, acajilu Acacil ejil kelimesinin çoğuludur Nedir? Buzak Değil mi? Buzaklar Acacil, buzaklar Humlan, kuzular Fuslan ise deve yavruları Bunlarda da zekat yok. Ancak ne zaman zekat var? Büyüklere tabi ise, yani yanında anneleri varsa, büyük işte normal koyunlar varsa, onlarla beraber bunların zekatları verilir. İlla en yekuna ma'aha kibarun fuslan humlan acaci yani koyun buzaklar, e, efendim kuzular Deve yavruları bunların yanında büyükler varsa onlarla birlikte bunlar da müstakil kabul edilir. Sayıları dikkate alınır. Bunlardan da zekat verilir. Wala fi saimeti'l muşterake illa en yebuluga nasibu kulli şarikin nisaben. Efendim, wala fi saimeti'l muşterake. 30 sığırda ne vardı? Bir, Tebi ya da tebiye vardı 30 sığırda. Peki senin 15 tane sığırın arkadaşın 15 tane sığırı aynı ahırda ortaklaşa bu işi yapıyorsanız yani size zekat düşer mi? Düşme. Müstakil olarak herkese 30 tane sığır düşmeli ya da 40 tane koyun düşmeli veya müstakil olarak herkese 5 tane deve düşmeli ki sizin için nisap başlasın ve yani ve demek ne demek ve la zekate ve la zekate müştereketi müşterek saimede zekat yok İlla en yebuluga nasibu kulli şerikin nisaben her ortağın nisabı nisaba ulaşırsa nisaba ulaşırsa o zaman zekat gerekir yani ortaksınız 60 tane sığır var, 30'u senin, 30'u arkadaşınsa o zaman size sığırlarda zekat düşer. Ama 40 tane sığırınız var, 20 senin, 20 arkadaşın zekat düşer mi? Düşmez. Niye? Çünkü müşterek hesaplamıyorsunuz. Her birerinizin sığırları veya koyunları, develeri o sığır, koyun, devede nisap miktarı neyse ona ulaşmış olacak. وَمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ سِنْنُنْ فَلَمْ يُوْجَدْ عِنْدَهُ اُخِذَ مِنْهُ اَعْلَى مِنْهُ وَأَخَذَ الْفَضْلَ Şöyle örnek verelim şimdi. İki yaşına giren bir deveyi vermeniz gerekiyor. İki yaşına giren bir deve vermeniz gerekiyor. Ama iki yaşına giren bir deve yok yanınızda. Ne var? Dört yaşına giren bir deve var. Çünkü devamı öyle gidiyor. فَلَمْ يُوْجَدْ عِنْدَهُ Yanınızda iki yaşına giren deve yok. Sizden dört yaşına giren deve alınır. Kim alır bunu? Zekat memuru. Peki hangisi daha pahalı? Dört yaşına giren deve daha pahalı. Onu veriyorsunuz, yanınızda iki yaşına giren yok diye. Halbuki size iki yaşına giren deve farz olmuştu. E peki zarar mı edeceksiniz? Zekat memuru ne yapacak? Size İki yaşındaki deve ile dört yaşındaki deve arasında ne kadar fark varsa onu verecek. Wa akad fadla zekat veren o müzekki aradaki fazlayı alır. Wa akad el fadla fazlayı alır. Eyu edineminhu varad el fadla ya da başta söylediğim neydi? Hikka veriyorsunuz. Hikka verdiniz. E, vermeniz gerekiyor. Hekka vermeniz gerekiyordu. Efendim hekka vermeniz. Yani dört yaşına giren deve vermeniz gerekiyordu. Ne verdiniz? İki yaşına giren deve verdin. Dört verecektiniz. 2 yaşına giren deveyi verdiniz. O zaman siz yani karşı tarafa borçlandınız. Devlete borçlandınız. Yani zekat daha fazla vermeniz gerekiyordu. Bu durumda وَرَدَّ الْفَضْلَى Zekat veren kişi Raddenin faili kim? Muzekki, yani zekatı veren, devenin sahibi. E, 4 yaşındaki deve vermesi gerekirken 2 yaşında deve veren. Neden 2 yaşında veriyor? 4 yaşında deve yok yanında. Eğer 2 yaşındaki deveyi verdiyse o zaman 2 yaşındaki bir deve ile 4 yaşındaki deve arasında ne kadar fark varsa onu iade eder, öder yani bu zekat veren kişi. Peki efendim vab-u zekat-i vel Buraya geldik. Buradan itibaren devam edelim inşallah. Seğfurullah ve tuğbileyi velhamdülillahi rabbil alemin.